Modern Sabahlar. Kafanız kaldırmıyorsa bu şarkıları sabah sabah yaşlandınız demektir sevgili dinleyiciler. Kötü haberi benden almanızı istemezdim. Modern Sabahlar devam ediyor. 8.12 oldu saatimiz. Çok değerli insanlarla stüdyomuzdayız bu sabah yine. Fahir Üç, Oktay Demirci hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk günaydın diyoruz. Kolalarla geldiniz bu sabah. Hakikaten bir klas farkı yayında kendini gösterecek. Hoş geldiniz bir kez daha. Benimkini getirmeyi... <gülüyor> e, sen Açmış mıydın sen kutu kolunu? Ben açmadım. E, e, açmadığın için açılmamış bu. Açılmayan kola gelmez. Kutu kola açanların çok olsun Ege. Çok teşekkürler. O bu da okay. herhalde en kaliteli dileklerden bir tanesi. Evet. E, Benim ne? kutum gelmedi. <gülüyor> bir şok yaşıyor, yani bir travma. Beni de bir pas atsam o konuyu şey yapana kadar fırlayıp gelem mi yoksa bekleem mi çok sınır mı Çünkü soğuk içmedikten sonra <gülüyor> hiçbir es esprisi yok Ay yani. Evet ee, e, esprilerimiz şakalarımız bittiğine göre isterseniz reklamlar <gülüyor> ya da bir başka espri olan olan sohbetle devam sohbetle edelim. devam edelim Bence de sohbete devam edelim Oktay Bey şöyle bir bakıyorum Buyurun. günün en önemli başlıklarını vereceksiniz veriniz o, onu... isterseniz e, şey yapalım istek haberi vardı hücdelerle evet. başlayalım e, buyurun Kimsenin izlemediği çok önemli dizilerden bir tanesi Kurt Seyit ve Şur'a bu akşam <gülüyor> dönüyor. O niye oldu öyle ya Vallahi ben çok... izliyorlar ya yine. İzliyorlar, i̇zliyorlar mı? Yani bir... Yine izliyorlar tanısın. yani o, o kadar değil de işte o kadar olmadı o kadar. Ama olmadı yani şimdi bir Aşkı Memnu ondan sonra Kuzey Güney böyle bir Kuzey Güney de olmadı değil mi tam... Tam olmadı yani biraz onda da böyle bir kekremsi bir tat bıraktık. Hiç olmayacak şeye geçildi. Yani tatlı Tatlıtuğ tamam hayranı var da hayranı da zorlayarak izlemez ki bir yerden sonra. Niye? Hikaye mi tutmadı Ege? Benim, ben hiç bilmiyorum Kurt Seyit'i ama aşkın Memnun'un ee, hala anlatmadım ama. da. Ha. Ben onu hiç izlemiyordum ya senden biliyordum ben ne olduğunu ne bittiğini. Bir de dinleyicilerimizin yaptığı taklitlerden işte güreşli işte bir uyuyana sabah falan filan diye. 2-3 i̇şte hafta önce bir İzmir'e gittim ben sabahın köründe ondan sonra Çeşme'ye araba kullanacağım diye biraz uyuyayım yollarda uyumayayım falan dedim televizyon karşısında uyursam daha tatlı olur diyerek televizyonu açtım Aşkı Memnun'un ya ikinci ya üçüncü bölümüymüş hiç bir herkesi biliyorum tabi de abicim bir güzel bir <gülüyor> diziymiş o Ege Kayacan nostalji makinesi haline ben geldi. Ben hayran kaldım. Yani kafamı duvarlara vurdum. Hiç zaten uyuyamadım. Yani diziye takıldığımda. O zaman başta millet baş... ...fargoları margoları izlerken... ...sen de aşkı memnuyla coşersin. Vallahi aşkı memnuyla coşabilirim. Çünkü aşkı memnu şeyi hissettirdi bana. Neyi? Yani bizim dizilerde bir benim rahatsız olduğum... ...herkesin birbirine bakma sahnesi var ya. Hı, evet. evet. Aşkı memnuda o çok güzel bir yere oturuyor. Sen de birilerine bakmak istiyorsun. Hı. Çünkü biri bir laf ettiğinde... Aa, gerçek, falan diye. o kadar güzel geldi ki. Firdevs Hanım. Firdevs Hanım. <gülüyor> bir, bir de bitti Hangi bölümü? Kadar... Ne oluyor 3. bölümde? Hemen şey oluyor mu? Eve üçüncü geliyorlar bölüm mı? Adnan Bey'in evi yalısına geliyorlar mı? Ben kardeşime sordum benim seyrettiğim 4. bölümde diye. O Ziyagi. da hatırlamıyor. Galiba. Zaten düğün adamı. olmuş. Hı, hı. Firdevs Hanım Köşk'ü kaybettiği bölüm. Hay, Daha Behlül'le Mihter arasında bir şey başlamamış. Hı. Taşınma, Birbirlerine taşınma, laf soruyor. Eve taşınmış. Ha Firdevs daha eve taşınmıyor galiba. Şeyini kaybetti. yıldısını kaybetti. Ah anam ah. Ah daha, daha yeni başlıyor yani. aynı güzel bakışmalar ne Biz güzel. Çok şey... merak ediyorum. Halbuki şey. şimdi. gündüz yayınlanan e, bir başka nostalji kuşağı olan e, Kuşak'ta yayınlanan daha doğrusu Aliye dizisinde sonlara geliniyor. Hadi ya. Aliye'yi yine biraz seyretmiştim Aliye'yi sen seyrediyordun değil mi? Sen Aşkı Memnun'u seyretmedin Aliye'yi seyredin Aşkı Memnun'u da son, son zamanlarında Sondan şey yakaladı, yaptık, yakaladı. Yakaladık ben Aşk ın Aşk ın Destekleri ve sponsorluğuyla Yani şimdi oturup seyretmenin hiçbir anlamı yok Herkesle beraber seyretmedikten sonra Hakikaten o kadar büyük bir kayıp ki benim için çok üzülerek şey yapıyorum yani İşte boşa geçen bir zaman yani o kaybedilmiş o, o bir de o hazı yaşayamamak herkese birlikte Yani. bir de o bakışmalar falan var ya dizi içindeki diyorsun Bak, o diziye oturuyor o dizideki bakışmalar e, düzün şeyi yani çok geliştirdi kendini e, Türkiye'deki dizi sektörü mesela Aliye'deki bakışmalar ve şey uzun sahneler çok daha öte bir yerde mesela garson geliyor sipariş alıyor e, işte oturuyor iki kişi yani dizinin başrol oyuncularından ikisi bir çay bahçesinde oturuyorlar. O siparişi alıyor. Garsonu görüyorsun. Garsonun <gülüyor> yazdığını görüyorsun. Menemen istiyorlar. Diyoruz ki herhalde bu menemen gelecek, bunlar da zehirlenecek. Yok. Menemen geliyor. O kadar uzun. Ortaya hmm, çok sıcakmış. Ekmek tabak alabilir miyiz? Güzel bir de kuş gribi varmış. Bu güzel bayağı şey yaptınız değil mi? falan diye soruyor. Ee, neydi deniz? Ee, Doktor, şey, Deniz. Doktor, ya, Doktor, Doktor Deniz. Doktor Deniz. Tabii doğru o vardı odanızda. Kuş gribi var malum biliyorsun. İyi ısıttı değil mi Mustafa? İyi ısıttı efendim falan diye böyle garsona bir yakıp çekin falan. Sonra ah kuş gribi galiba diye izliyorsun. Sonra hesabı ödeyip kalkıyorlar. Sonra dışarıda şey sohbet edelim. Vallahi iki kişi bir menüden yedik, <gülüyor> iki çay içtik. Ekmek ekmeği bile ekstra yazmışlar ya helal olsun. Baya yani ondan çok gelişti. Şimdi mesela öyle bir şey göremezsin. En Boş... fazla Aşk'ı Memnu'da neyi görürsün? Bir yemek masasının etrafında oturulmuş. Yok canım Aşk'ı Memnu kadar gergin dizi ben görmedim. Bir de her şeyini bilmeler ama bu kadar ben... Tabii canım o gerginlik özelliği. O kahvaltılarının gerginliği beni of, kahvaltıdan sonra... Ben de kahvaltı gerginliği akşam yemeğe herkes bir şey ne yaptığını anlatıyor falan. O kadar güzeldi ki Ay, nasıl kaçırdım ben onu ya. Nasıl kaçırdın? E neyse yani. yakalarsın bir iki tane. Var, Olmaz ki herkes biliyor. Ben şimdi anlasam onu o heyecanı tekrar yaşayamaz ki. Hayır var dizi Dün var Dün akşam ya. beli Dizim. var dizi. Hepimiz G izlemiş G olsak. Ha yeni güncel dizi. dizilerden bir tanesine takıl. Seç. Seç bir tane o kadar olacağını şey. Olacağını zannetmiyorum değil. ya. O böyle bir felomel dediğimiz şey. O zaman bir felomel olmuş. Felomeli bir felomeli daha kaçırmış oldum. Çok üzüldüm i̇şte ya. Yenilerden bir tane felomeli olacağını düşündüğüm bir tanesini seç. Var mı sizce felomel olacak dizi? Vallahi yani çok zor tabii yani. Bana i̇şte... Fenomel... İstersen şansını şeyden dene. Ben çok anlayamadım. Kutsi'yi deşura mı? Yok. Hmm. Reaksiyondan. Ee, reaksiyondan. Hmm. Reaksiyon aksiyonlu dizilerden ben değil. Ben de çok şey yapamadım ama yani... Bana ee... böyle... Şimdi diğer dizilerde bir bakışma var. Mesela Kurtlar hmm. Vadisi'ndeki gözler hmm. dönüyor ya iki tur. Evet. Çok saçma ama aşkı memnuda hakikaten şey. <gülüyor> diye böyle bir herkesin içindeki siniri o gözlerinden okumak istiyorsa o, o çocuk var mıydı senin izlediğin bölümde evin çocuğu evin çocuğu vardı canım o da sempatik bir çocuk o da bildiğin şey oldu erge, yani. ergen zaten dizide de ergen de dizide ergen şimdiki hali tam şey kontra ergen ee, ultra ergen hatta <gülüyor> ultra ergenler sinan akçıl'a benziyor diyorlar o çocuğa o Justin Bieber'a benzediği için otomatikman ee, çocuk Justin Bieber'a evet. benzemiş sayılır gibi bir şey var. Değişik yani. Bence yakala bir tane diziyi. Bir tane seç. Çok var. Şey var ee, kaçak gelinler yoksa küçük gelinler miydi? Küçük gelinler. Ondan Zannet sonra edeyim, bana hicrande. Mesela. O güzel. Baba de bana diye. Bunlar hep Orjinal mesela o. yeni televizyon dünyasındaki şeyler, güzellikler hemen köşede yazıyorlar ya. Dizinin ismini. İstemene gerek, oradan bakarsın mesela. Hani ismiyle mesela beğenip beğenmemesi. Bana hiçrende güzel mi acaba? Biliyor musunuz siz? Onda, o konuda benim. Bak, üçümüzde bilmiyorsak demek ki. Bilmiyoruz, evet. Daha tamam. Felomel değil. olmamış. Felomel olması için en az üçümüzün de biliyor olması lazım. Ne, dur, bakarız ya. Olmazsa bir dizilere bakalım bugün. Yani şey, vakit geçirmeden hakikaten. Yani yeni sezon başlıyor. Bazı diziler oldu 7-8 bölüm. Geriden takip etmesi de zor. Bir sezon daha ben bir Felomel'i daha kaçırmak istemiyorum. Ama Felomel gibi Felomel olması lazım. Yoksa yani işte Aşkım Dağlara Kaçtı falan bütün tip diziler. Neydi benim bizim mesela bitti o. Aşkın Dağlarda Gezer. Aa, Yok. Şey, şey Yok, var, ne? Dağlı mı alıp? Yer Gök Dağ mı? Yer, Yer gök, gök Aşk ha. ha. <gülüyor> benim Felomel dizim oydu mesela. Kimse izlemedi. Herkes izledi daha doğrusu. Oktay sen oradan bilgisayarından <gülüyor> mı kontrol ediyorsun? Neler Bakıyorum var da diye. nereye bakabileceğim bir şey bilmiyorum. Yani o... <gülüyor> bilmiyorum. Nereye bakacağımı da bilmiyorum. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Herkese bir kez daha keyifle günaydın. Bir keyifli haber de bizden gelsin o zaman. Oh be. Kardeş geliyor. Kardeşlerimiz geliyor. Kardeşler, kardeşler. Kardeşi değil herhalde. Hayır, Onu zaten. Yani şey diyeceğimiz sen benim kardeşimsin diyebileceğimiz... Ee, dönemlere o kadar yakınız ki o kadar olur. Ee, Amerikalı futuristler müjdeyi verdiler. 6 yıl kadar bir süre çok değil. 5-6 yıl kaldı. 5-6 yıl kaldı. Sayılı zaman bir de çabuk geçer. Tabii canım. 6 ee, yıl içinde Şunun hepimizin... 2020 mi yani? 2000, hedef 2020. Evet. 2020. da aklınıza kalsın. Çok çabuk geçecek. Ee, bu benim sandalyemden gelen ikinci kırılma sesiydi. <gülüyor> Bundan sonra hepimizin bilgisayar içinde yaşayan birer dijital ikizi olacak. Yani kardeşlerimiz olacak. Dijik kardeş. Dijik kardeşler. Aynı yaşta mı olacak ve soket sırası aynı mı olacak? Soket sırası aynı, her şey aynı, aynı. Yani aynı, birebir aynı. Aynı, aynı mıdan mı olacak? Ama herkesin en, en önemli şeyi birer Facebook hesabının olması şart o şokday. Bilgisayarda mı, telefonda da olacak mı? Yo yani akıllı telefonlarda aslında olabilir ama zaten esas mesele şey hem tavsiye verecek, biz de sohbet mesela sıkılıyorsun evde bir sohbet bir can şenliği arıyorsun. E ikizimse o da sıkılacak. Çok mantıklı. Yani i̇şte, benden Amerikalı düşünemediği şey. Senin iyi taraflarını aldığını düşün. İyi taraflarını yani nasıl Batı'nın iyi taraflarını alıyoruz Favorilerim mi yani, yani bilgisayarın sen... <gülüyor> favorilerim mi benim? Senin... İyi tarafım diye düşününce o geliyor aklıma Senin iyi neşveli Efendime söyleyeyim USB şeylerinde deliklerinden favori mi fışkıracak Yani onun gibi tam telefon olarak düşünme Bilgisayarda başka yerlerde de Ve Eğer başımıza bir şey geldiği zaman Onlar yaşamaya devam edecekler En güzel tarafı da bu Telefon edecek mi? sevenlerimizde mesela başına bir şey geldi bunun Vallahi finaliyle. aynı tabi tabi. Başına bir şey geldi diye değil. Bizler vefat ettikten sonra efendim güzel söyledi. Ha söyleyelim. sen öyle dediğin başına bir şey geldi Başına dediğin, bir şey geldi değil. Roketlediğin zaman diyorsun. Hepimiz roketlediğimiz zaman. Doğru geline, ya o banka hesapları ne olacak? O şeyde Twitter'ından efendim Facebook'undan mail o, adreslerinden ne olacak? Telefon numaran yani? ne olacak? Hiç bunları düşünmenize gerek yok. Çünkü kardeşiniz Devam edecek orada O diyecek ki sana sen benim kardeşimsin. Sen mesela tamam gide yazıyorsun o esnada. Ne yapacak? Facebook'ta. Sen benim kardeşimsin gözün arkada kalmasın. Milletin fotoğraflarını like'lamaya devam edecek. E, ben like devam Rahmetli like'lamış. E, öyle mi diyecek? <gülüyor> Ama şeye bakarak olarak senin like'layacağın şeyleri like'layacak. Yoksa... Tabii öğrenecek benim neyi sevdiğimi. Mesela şey değil de atıyorum mesela... Quiz kuşseyyit ve şu yaayı değil de atıyorum şey aşkı fefnoyu lalayacak gibi Anladım. böyle düşün yani aynı kafada olacaksınız Ben bilgisayarın böyle bir insanımsı şekilde bana cevap vermesinden e, heyecanlanırım diye düşünüyordum da sonra ben bilgisayarı biraz böyle bayağı yüklendiğimi düşündüm o insan olursa bu sefer şey olur yani benim Tepeme biner gibi geliyor 10-15 dakikada. Biraz açar mısınız? Bilgisayara yüklenmek derken yani abanma, işte, abanmak anlamında. Abanmak yani. işte 10 tane işi birden yapıyorsun falan filan. Hani bir de bilgisayar işini yapsın diye ya. Ondan sonra Çünkü o şey. 10 kişinin bir saatte Ege Bey kaldıramıyorum. İsterseniz şunları kapatalım hani böyle sırayla yapalım. İyi tam onu ben o zaman bilgisayarın 5 dakikada işi, yapacağı işi ben 20 dakikada 30 dakikada kendim yapmaya çalışacağım. Ve Sana Ege Bey mi dedirteceksin sen? Kardeşim. Bilgisayar mı? Ben öyle Kardeşim yani işte bilgisayarı görüşüm o. Ege Bey demesi gerektiğini düşünüyorum Ne haber abi diye açılan bir bilgisayar Hiçbir şey iş yapmayacağını hissettirmez Ne haber abi Hayır o senin iş yükünü almak için var Yani bir nevi senin e, Yetişemedin biliyorsun Bir sürü konu var hayatta değil i̇şte mi? Bilgisayar da benim gibi olursa Onlara hiç yetişilmez Hadi bir maillere bakalım Abim, Önce bir açılalım işte. <gülüyor> Background operations var Biraz bir açılalım abi Sen bir sigara yak bir bekle Dur bir açılalım tamamen ben ding ding diye sana zaten uyarı yapacağım falan diyor. Yani biz öldükten sonra yapacağı şey sesimizi, duygularımızı Ölmeden önce bir şey yapmıyor mu ya? İstersen yapar Okta ok işte iş yükünü paylaştır. İşte ölmeden önce yaptığı şey de şimdi mesela ikiz kardeşte öyle bir durum yok da. ikiz kardeş diyorsun ama yani yine o ikizlere şöyle bir bakıyorum tek tek birbirinden farklı adamlar. Yani fiziksel olarak benzese de çoğu huyu benzese de falan farklı adamlar yani. Şimdi evet bu, evet. Bu senin aynısının tıpkısı diye bir iddiayla ortaya çıkan dijital kardeşin. Kardeşin güzel senin söyle. canını sıkmaz mı ya? Seni, senin canına yirmi kapattığın Senden bir tane evet. daha olduğunu düşün. Aynı evde yaşıyorsunuz. İyi nasıl gider? Nasıl geçinirsiniz o adamla? Ya Rahat konuşuyorum ya. öyle bir olmadığı için dikkat evet, ettiysen. Evet fark ettim yani benim. Bir falan... de başta güzel başlayacak gibi geliyor bana. Ta nasıl? Abi çok güzel dizi indirdim diyecek. Ne indirdin ya? Çok güzel dizi başlamış bizlik <Gülüyor> diyecek mesela. En başta bir hoşuna gidecek falan. Ondan sonra bazı şeyleri yapmamaya başlayalım. Maillere bak. Bakmaya gerek yok. Yani ne olabilir ki falan. Bu saatte bakmaya. Yarı saba hepsine şey, bakarız. Sen daha bir şey sormadan laf sokacak. Bir şey söylemeden, bir şey yapmadan. Çünkü adam bilecek senin ne yapacağını. Bir de bilgisayar hep açık mı olacak? Ya zaten derdimiz onun biraz şey yapması değil ya. Bizim üstümüzdeki yükümüzü paylaşsın. Biz onları şey yapalım. O yaşadığın süre boyunca sen öldükten sonra diye düşün ya. Sen öldükten sonra sen şeyi hazırlıyorsun. <Gülüyor> Ee, nasıl derler? Ee, şey hazırlıkları, kış hazırlıkları gibi. Kış hazırlıkları. Önümüz kış ya. Mesela... Önümden sonrası için yapılacak <gülüyor> e, tek bir hazırlık var benim bildiğim yani daha. <gülüyor> Genel insanlar o hazırlıkları <gülüyor> yapıyorlar. Tamam sen de yani dünyadaki şey için yani nasıl dünyayı da artık bir kenara atamayız değil e, mi? Tabii. Yani dünyayı da bir kenara atmak ne olur? Ayıp Abi, olur. Ben öldükten sonra bütün bu dünya senin olacak diye hep ona... Gibi onun, şey, e, onun şeylerine giriyoruz. Nelerine giriyoruz? Datalarına giriyoruz. Mesela gidiyorsun bir restoran beğeniyorsun, check-in yapıyorsun. E sen öldükten sonra kim check-in yapacak orada? Gitmediğin için kimse... Kim check-in yapacak orada? Kimse yapmayacak işte gitmediğin için. Gidecek Gide. mi? kardeşin yapacak. kardeşin yapacak. Ama Gitmiş. rahmet rahmetli gelmiş diyecekler. Gitmiş gibicesine çekin yap demiş. Varmış gibicesine. E, Cevaplayamadığın bugüne kadar tonlarca mail var. E, yaşadığın süre boyunca da gelen onların değerlendirilmesi gerekir. Kim yapacak bunları? Belki şimdi yapmıyor ama ne olacak? Sen öldükten sonra dijital kardeşin gelecek senin bütün malına, ülküne. Bir şey soracağım. Öldüğünü nasıl anlayacak? Doğru. İki gün süresi var Oktan. <gülüyor> i̇ki gün bir şeyler de çekin yapmazsan öldü bu adam mı? Diyecek? Abi bu şimdi şey ya bilgisayarlar artık parmak iziyle açılıyor ya oradan kontrol edecek. Allah. Ama senin ailenden birisi elini kesip <gülüyor> Almanya'daki maaşını almak için parmağını kesip onu kullanıyorsa orada da şansın yok yani. Yani 48 saat gibi bir süre var o 48 saat sürede girdi girdi girmedi otomatikman ölmüş kabul ediliyorsun dijital kardeşin tarafından ve bütün malına mülküne. Kanuni yollardan tabii ki el konuluyor. Her şeyin hayırlısı. Her şeyin hayırlısı. Neyse yani bekleyelim. Demek Almanya'da maaşımızın olmaması da bak bir, bir yalan faciasını şey. daha. Yıllarca biz üzüldük. Bak mesela benim Bertan bir gayrimeşgulüm affet. bile yok. Evet. Ne yapıyorum? Bak şu anda rahatım. İçim rahat. Evet. Neden? Neden? Çünkü parmağının evet. sende olacağını biliyorsun. Onun garantisiyleyim yani. Kafam rahat. Ya ben akıllı bir bilgisayar, benimle konuşan bir bilgisayar en başta çok heyecanlandıracak sonra çok canımı sıkacak gibi geliyor. Ters ters hmm. konuşacağım bir şeyler diyecek falan. Hı -hı, hı -hı. Evet. Ya bu şeyi Mailleri de... açabilir miyiz? sana benzediği için mi? Hı -hı. Yani senin yoksa bir yerden sonra o da konuşmayacak. Genel o... başka bir karakter olsa da öyle mi düşünürsün? Ki benim mesela otomatiğim kuvvetlidir. Bilgisayara dönüştüğümde onun otomatiği ne kadar kuvvetli? Ben beni otomatiğe aldığını hissediyorum. Çünkü arkada bir tane işlem yapıyor bu bana bir şeyleri soruyor hava durumu ee, abi havalar birden bozduk abi kaç derece abi bugün yani bilmiyorum abi bazı dün mesela <gülüyor> sabahtan şey baksana açsana siteyi falan diye dün de iyi dedik birden bozdu diye boş boş konuşacak bir de şöyle bir şey var yani seni otomatik alacak sen onu anlayacaksın o da senin anladığını anlayacak anlayacak iyice böyle şey ne yapacağını şaşıracaksın 3. hamlede sana gelince sıra yani şimdi senin mendaburluğun bir şey ya yani insanlara da bundan Eksik koymamak lazım. Çünkü ne yaptın? Alıştırdın. Benim beni de burduğum devam etsin diye e, mi? E tabii ki bir şanlıyım. Sen ve... ölümden sonrası kısmına galiba odaklandın. Ben yaşarkenki kısmına şey yapıyorum. Öldükten sonra ne olursa olsun ya. Yaşarken o senin yamağın gibi olacak. Peki benim yamağım. Senin bir yamağın, bir yalakan, bir şeyin gibi olacak. Oktay geldi mesela. Abi benim bir tane havale yapmam lazım. Bilgisayarına biraz oturabilir miyim dediğinde. Evet. O bilgisayarın Oktay'a davranması falan filan. Bunlar düşünülüyor mu? Sen Oktay'a nasıl davranıyorsun? Sen bana nasıl davranıyorsun? Orada bana öyle Onunca abi. Ben bu bilgisayarın bir yerden kaç göz yapacağını düşünüyorum bana. Abi bu şeyleri açıyor falan. <gülüyor> Maillerini falan açtık. <gülüyor> Hayır orada <gülüyor> müdahale <gülüyor> edecekler olacak. Orada müdahale edecek. Açma mailleri abi. Mailerini açıyorsun falan. E diye. sen de gıcık olmaz mısın o zaman bilgisayara? E sana da gıcık olur. Yani normal şartlarda sana. Hayır, gıcık olur. Ben ya açsın ya falan mı diyeceğim ben? Hayır ben zaten bilgisayar öyle laf söyleyeceğini bildiğim için hiç açmayacağım. Anladın o da mı? sinir bozucu bir şey değil mi? Ya da ricacı olacaksın. Ee, abi. Ege at. gelmeden bir de, bir de maillerini bir anda göstersene. Abi ya, ya gelirse. Egeciğim ya şey, şey söyle Aramızda hocam maillerinde gibi. ne var abi? Ne var senin mailinde? Ne bileyim ya? bilgisayarda Bilgisayar. yapılan başka bir şey aklına yap. Şurada desem ki aç şu mailini ne var bir göreyim nereden gelmiş? Tren... Efendim burada markamı veremiyorum şimdi. Bir takım alışveriş siteleri. Hayır. Nereden ne geliyor sana? En sonsta da kim mailler? geliyor ya. Bak işte şu andaki gibi cevap verecek işte <gülüyor> abi bilgisayardan. <gülüyor> Öyle, <gülüyor> abi önemli yani. mailler geliyor onu ben sana gösteremem falan <gülüyor> diyecek. Sonuçta bunlar kişisel maillerim dolayısıyla yani bunlar bana gelmiş bana özel. Yavan özen. yavan konuşacak. Ben biraz çekinirim yani. Daha doğrusu bir mesafemi koruyabileceğim. Hakikaten full saygılı bir... Onu da bir yerden sonra insan şey olur ya. Vallahi ben bugünden itibaren... Kardeşim itibari... EGB EGB bir de aç şurada beraber bir müzik açtı beraber bir sohbet edelim falan dersin ama o bir kırılma olur ondan sonra tepene biner. Evet sevgili dinleyiciler iki farklı görüş. Görüş iki farklı fraksiyon. Bir tanesi e, bugün de kullanmak için bir bilgisayar programı bir tanesi de öldükten, öldükten sonra, sonraki gönlünüzün dilediğini seçin. Ortamda kullanmak için diyor <gülüyor> takdir her zaman gibi sizin siz sevgili bilgisayar kullanıcıları Türk Adaletinin diyeceksin Oktay öyle bitirecektin. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar. İsteyen kafasına koyduktan sonra her şeyin aynısını yapar. Ama bazılarına göre önemli olan ilk yapmak. Aynısını ilk yapan da önemli. O da doğru. İlk yapmak da çok önemli. Doğru Zahir. çok haklı. Doğru. Gül Hanım demiş ki kiraz mevsimi felomel gibi felomel demiş. Diziler dizi dünyasından. Son saatte bir şey yapalım o zaman dinleyicilerimizden de. Herkes ayrı bir kanaldan bir şey yakalamıştır. Evet. Bu yani sezon ne etsin. izleyeceğiz? Evet. Ondan sonra geçen sezon başlamış şeyleri hala şey yapacağız mı? Tamam edeceğiz mi? Yoksa yeni şeyleri mi yelken açacağız? Bunları öğrenmemiz lazım valla. Valla bilmiyoruz yetişemiyoruz da. Ondan sonra affedersiniz burada mal gibi kalıyoruz karşınızda. Hala konuştuğumuz. Çünkü başladı. Şey başladı mı? Mesela ilk bölümler başladı. Sezon başladı. Sezonlar, başladı bütün başladı, şey başladı. Tabii tabii. Yağmur gibi yağıyor yani sağdan soldan. Onu bıraksan aynı saatte 3 tane daha dizi var. Yani hangi birini seyredeceksin Oktaycığım? Son saatte yeni felomellerden bahsedeceğiz sevgili Aynı zamanda Radyo Otur'un 104. özel gösterimi The Equalizer'a davetiyeler vereceğiz. <gülüyor> 40 Senin. yaşından sonra Equalizer diyerek şöhreti yakalamış olmamda. <gülüyor> Bugüne kadar neler neler yaptı olmadı. Bir sabah Equalizer dedi. Ee, bir patlamıştı işte. Banka reklamlarında beni şey yapıyorlar. Equalizer kart diye bir şey varmış. Markanın daha şu anda sözleşmemizi imzalamadık da. Hayırlısı Onun olsun da sen konuşturdular. <gülüyor> hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Uzayan kol bizden olsun. Biz bu konuda sadece sana destek olabiliriz. İlk kartla her zaman paran yanında. Kırk <gülüyor> kartı reklamı. <Ekranım. gülüyor> bir şey soracağım. Sor canım. Ee, mesela siz böyle... Beskiler yapıyoruz falan. Şarkıcı olsanız. Hiç mi ciddi olamıyoruz? Şarkıcı olsanız mesela. Tamam çok popüler bir şarkıcısınız. Tamam. Kim gibi? Yani, Kim kadar? Şarkıcı Ege. Yani mesela böyle bir... E, Nasıl diyeyim? Stadyum konseri veriyorsun. Açık hava konseri. Belediyede mi yoksa? Belediye organizasyonu mu kendin mi? Gel yani kendim, parayla mı böyle güzel? Ee... O çünkü bayağı bir şey fark ediyor. Belediye. Dedi. Belediye. Hı hı. Tamam teşekkürler aldım ben koydum. kafamda canlandı şu anda. <gülüyor> Böylece ikinci sorum da ortaya çıkmış oldu. Festival kapsamında mı gittik yoksa? Hayır yani... Fe bir festival var ama en son çıkan sanatçı sensin. Yani Peki güzel kapatıyorlar. Oha festivali. bir sürü de sanatçı var. Hayır yani bir takım etkinlikler oluyor sahnede falan. Halk oldu mu benim Kiraz festivali mesela. Kiraz festivali. Kirazlar toplandı oradan sahneden kirazlar atıldı falan. <gülüyor> Anladım ahi tören yapıldı <gülüyor> önden. Bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> törenler yapıldı. Ondan sonra belediye başkanının konuşmasıyla açıldı falan ama. Kısa Konser bir, öyle mi açılıyor? Kısa, kısa kısa. Yok, Bana gündüz... şilt verecekler mi konserden sonra? Konserden önce sana gündüz verildi. Yani Gündüzü. sana da yine keza öyle. Senin fark. gündüz gez. Ben ne ara geldim ya? Siz iki farklı yerde, iki farklı sanatçı ve iki farklı konser diye Ha düşünün. yine bir şey İkiniz yaratıyorsun. De, evet birbirinizden... Şu anda Oktay İngilizlerin tabiriyle bir case study mi yapıyoruz? <gülüyor> İngilizler bunu ilk ne zaman kullandı, ne için kullandı onu tabii Öyle bir şey yapıyoruz. Benim, gibi geldi ben bilemedim onu ama istersen onu biraz zaman ver. Benimki Kiraz olsun, seninki case study festival olsun. <gülüyor> <gülüyor> Keyist. de kırılmamış ol. Keyist tabi. Yok tamam, seninki de e, ne festival olsun? Karpuz festival olsun. Bu ne Senin Karpuz mu kalır ya? Ama sen böyle yaparsan... Ha doğru biraz kirazsa olsa... kirazla karpuz aynı mevsimde. O beldenin özelliği o ya. Her mevsimde karpuz Her olabiliyormuş. Her mevsimde tamam. Tamam böyle öyle bir yer. Evet tamam Vesi kabul. böyle büyük şeylerle çağırdılar. Hani ne olur gelin işte teşrif ederseniz çok güzel olacak festivalimiz falan filan diye. Tamam. Biz sırf oradan para için mi gittik yoksa hakikaten bir onurlu bir şey mi? Halkla buluşmaya mı gittik onurlu bir şey dedi Ege'nin? Hakikaten <gülüyor> <gülüyor> ben anlamadım çünkü. Yani kiraz olan saygısından <gülüyor> mı diye soruyor diye düşündüm. Yani ne bileyim yani. ama gideceğiz orada da işte kiraz atacağız. Kiraz mı atacağız. Nasıl paramızı alıp geleceğiz diye. Ya adamın... çünkü araba üstü açık arabalarda dolaşıp üç gün önce kiraz atmadık mı sokakta? Sen karpuz atar daha çizkinsi. Niye atıyoruz ya? Atılır mı? Yani hiç kiraz atılır hiç mı? Hiç atılır ya. mı ya? O da doğru. Kasalarla değil ya yani. Şöyle cevaplayayım Ege. Şu anda e, bakıyorum dosyama bakıyorum sen soru sordukça e, hem böyle bir senin mesela kaşan ne kadar? Benim, benim mi? Sahneye çıkmak için konseri ver. 10 lira mesela tamam mı? 10 lira. Uyduruyorum. 11. 4. 10 lira artı yemek. <gülüyor> <gülüyor> tamam Yemek ve otel 4 lira veriyorlar Ama arada Çok sevdiğim bir arkadaşının Böyle bir şeyi var Ha ya. benim kaşemin yarısından Daha az veriyorlar Evet Yemek yani Yemek falan Yemek vermiyorlar Zaten Yemek sırf kiraz. Oranın yemekleri çok meşhur gitti Yalnız kirazı <gülüyor> da o kadar Tüketmemek lazım Malum sonuçları var Mesela gittiği yerde Hep dışarıdan yiyor halk İnsanlar O belediyenin Yani şeyleri Vatandaşlar Ama sen Mesela hep ev yemekleri falan, Her evde şey pişiyor Falan filan Böyle testik yapıp Falan meşhur olan Bir tamam, çok güzel. Tamam ama böyle bir aracı... asparaya paraya gittim. Ama. Aracı vasıtasıyla. Ama mesela... Sıkışım O gün de ki. başka bir konseriniz yok. Yani hani o gün Takvinde oraya gitmesen de... Var. Başka bir yere gitsem 10 lira alsam falan gibi bir şeyiniz de... Yok yani. tamam anlaşıldı. Seve seve gidiyorsunuz ya yani. böyle nemrut nemrut gitmiyorsunuz. Tamam, tamam gittim canım zaten ben niye bir daha tekrar lafını bile etmem. Ben belediye başkanına zaten öyle bir konuşma yaptım ki. Ne zaman? Benim için büyük bir şereftir bu, bu şilte almak falan diye. Ha, gündüz yaptın Hı -hı. konuşmada mı? Kiraz... Kiraz Türkiye demektir falan diye böyle büyük laflarla yerel gazetelere çıktı. Hemen o gün. Nerede <gülüyor> akşam bazı kız yaptı Yerel gazete zaten açıklamaya göre çıkarıyormuş gazeteyi. Yerel Sabahtan gazete bir açıklama olur diyerek. Yerel gazete zaten hemen tık tık tık tık diye. Tamam çok yani çok güzel ve böyle hakikaten de sahnede de başarılı. Yaşlı kadınlara böyle sarılarak falan pozlar verdi. Anne ver biraz da şu kirazı ben şey ne yapılır? <gülüyor> çekirdeğini ben çıkarayım falan. Şeyle mi gittin o yaşlı kanının yanına? Bu yaka mikrofonunu elini tutarak mı gittin? <gülüyor> Biraz da kirli sakal var. Sen de. Öyle yaptım. Öyle mi gittin? Ege Firar'da diye bir şey yaptım. <gülüyor> Şarkıcı olarak çağırdık ne oldu belli değil diye adam ee, bir şekilde ama mutlu. Herkes ben mutlu. Ben bütün yöresel şeyleri yapmışım orada. Mesela kuyuya yine inme falan plan. Niye testi kebabı meşhur var. diye mi dedim diye Değil mi oranın yöresel şey işte burada yiğitler kuyuya iner Orada bütün <gülüyor> yiğitler kuyuya iner Çıkamaz <gülüyor> yerel, yerel gazetelerde çarşıya <gülüyor> Kaç yiğit <gülüyor> oldu burada diye anlatılıyor Bana Dustin mu gibi davranmışlar Çamura belendim onun haberi Efendim kebap yedim onun haberi Ama bir yandan da yani o, Mesela gidiyorsunuz beldeye ama Sadece obeldeki ayranlarınız dışında Bir de sizi takip eden şeyleriniz var e, fanlarımız, fanlarımız iler var grup mi? Onlar da mı o beldeye geldi? Tabii. Onlar da o beldeye yani böyle bir sahip, sabit bir şeyiniz var yani bir takipçiniz var. Sabit 3-4 <gülüyor> takipçimiz var. <gülüyor> Sağlam ama yani böyle gerçekten. Tamam mı onlar evet. da geldi ee, ve tam konser başlamak üzere Kaçta başlıyor konser? 8. Ben 8 gibi sekiz. dedim ama... Sekiz, Tam 8 sekiz, ile çıkar mısınız? Kuyudan ben kaçta çıkarsam <gülüyor> işte bir yarım saat üstümü başımı temizleyip gideceğim. Senin bir şeyin var mı Fahir belde de? Neyin var mı? Yani Ağırlığı mı? Adam, belde girişimle adam... beraber zaten belde komple o dakikadan itibaren hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Hayır adam belde. ortama uyum sağladı da direkt kuyuya girer misiniz diye sormadan adam kuyuya, <gülüyor> kuyuya daldık da kirazını yedikten manyak, sonra. Manyak manyak arkadaşlar. Sen mesela karpuzu kestiniz yediniz sonra bir bir şey yapıyor musun yoksa bir adetiziyor musun biraz ya o şey kadar yaparım, dinleyim, neler yapabiliriz <gülüyor> işte atıyorum e... kartuzla neler yapabiliriz diye mi soruyorsun <gülüyor> anlamadım ben onu söylerim yani bunları şekilli şekilli yapıyor onu nasıl yapıyorlar ya hakikaten bayağı falan diye şey de ne... sorabilirsin sana var mı bir yöresel bir takım adetleriniz varsa ben bir iki fotoğraf Ağaca çıkabilirsin sen de Adam kuyuya iniyor Sen öyle Onları yapıyor musun Yapalım. Yoksa ya yerde... Misafirhaneye Him... gidip yatıyor musun yani? Himmak dedeyle güreş tutmak Orada... Mesela o adet varsa Ben onu da yapıyorum <gülüyor> Adam kendini valla aktiviteye verdi ya. Himmak dede dediğin bir kere Fahir'in gitti beldede yaşıyor yani ne ben şey Sen ama... beldeme karışma <gülüyor> Güreşip gelirim yani ne olacak Abi beni getiren belde Himmak dediği de getiremez mi festivale konuk olarak? Fai resmen gittiğim belde de yani ya <gülüyor> sen olacaksın konuş sen olacaksın adam geldi imak dediği aldı gitti köyün en yaşlısı biliyorsun. <gülüyor> ben de şeyden, başka festivalde imak dediye sahip çıkın diye kampanya başlatırım orada hemen, insya, hemen oracıkta hemen oracıkta dakikasında elimizde meşalelerle yan beldeye doğru hareket ederiz. Kaos durduk <gülüyor> yarattın durduk yere ya. Ben bütün yaraları. Şey, her Ben de, bütün sesim... şahidi, toplu, toplu sünnete mi çıktım ben? Yoksa genel festivale mi? Sence? <gülüyor> Sence ben ilk sünnet dedim mi? <gülüyor> festival ilk <gülüyor> dedim mi? Kiraz dedim ne tamam. Tamam mı? Festival kapsamında. Sen duymam, dede de demedin adam. Şu anda iplerinden kopmuş durumda. Ama ben soruyorum Faiz, kimse yani sizin beldenin geleneksel hareketi neyse ona bir uyum sağlaman lazım. Yani ki sorumu sorayım. Ulan bana bırakmadı ki zaten. Nereden geldin? Buna... Ben <gülüyor> <Yani> karpuz <gülüyor> yedim. Orada da mı kuyu meşhur? Bizim orası. Çünkü yan belde olduğu için. Onlar hep kuyular savaşı diye geçer. <gülüyor> Tarihte böyle şeyler var yani. <gülüyor> evet. Tamam gittiniz. Tam böyle sahne. Ben sahne himmak dediği de çıkaracağım. Çıkar, nasıl çıkar, adam nasıl çıkacağız? Ulan adamla önce güreşiyorsun. Saçma nasıl güreştim ama dostu öldürdün mü? Bir kere İmam Dede saat 9'da yatıyor ve 96 yaşında olmasında ona borçlu. Tamam. 8'de zaten... 8'de başlıyor. En başına çıkardım. E sonra bekletmeyecek mi adam? Bekletsek? Hayır, elini öptüm sahnede. Sahnede elini öpüp, "Yeni bileği, bükemediğin bileği öpeceksin." diyerek İmam Dede'nin elini öpüp alkışlarla yerine uğurluyorum. Çok büyük bir alkış. Yerinde yatağına yani. <gülüyor> Direkt gidiyor yatıyor. Sekizde çıkıyorsun yani sen. Bu söylediğimden ben 8'de... onu anlıyorum ben. Sekizde çıktım evet. Tam sekizde çıkıyorsun. Sen Fahir? Abi ben bir 15 dakika şeyim var ya. Geç mi çıkarsın sen? Çok karpuz yediğimiz için benim baya bir şeyim oldu. Mülayime şey yani. Bir oldu? şişkinlik var bir kısmı tuvalette geçiriyorum. Şimdi konserinizi veriyorsunuz. O sırada sahnenizde böyle ne Esna, kadar yüksek esnasında olur. Esnasında mı? İşte ben bir, zaten... 21 130 bir sahneniz var tamam mı? Konsere Kirazı Vurdum Taşa türküsüyle başlıyorum. Sen türkü mü söylüyorsun? Hayır. Ama o yöresel şeyi kendi tarzıma göre aranje ediyorum. Her şeyi söylüyorsun yani. Bütün numara, işte o yörenin türküsü Kirazı Vurdum Taşa onu öyle birazsa hafif rak motifleri, anlıyor musun rak şeklinde. Parisinde karpuzu saldım kuyuya diye bir Türküm var. <gülüyor> onu da vereceğiz tabii. Sen, yani. sen onu da sen şey yap çünkü kuyu biliyorsun doğal. Bu derler. Yani <gülüyor> kapanışta himma vurdum yere Türküsüyle. Nasıl uyumuş olacak da mantıklı. O da mantıklı. <gülüyor> o da mantıklı. Şimdi de sekiz çeyrekte çıktınız hı hı. Tam böyle konserin e, Civcivli hareketli olduğu Civcivli mi? Civcivli olduğu Senin bir sorun vardı Sait. değil mi? Biz evet Başka şey ona geliyoruz galiba Ben hı. o soruyu tam şu anda hatırlamıyorum Ben ama... şey yapacağım onu söyleyeyim Sahneden seyircilerin üstüne atlayacağım Hah soruyu hatırladım <gülüyor> Şimdi sahneden seyirci üstüne Böyle üstüne şey mi? ona ne deniyor o harekete? Stage dive. Stage, ha, dive stage dive Ondan sonra beni el üstünde böyle <gülüyor> Böyle böyle kuyuya doğru götürüyorlar <gülüyor> Sonra da Tanrılar kurban istiyor diye daha değişik bir anlayışlar varmış <gülüyor> inanışa göre beni kuyu kapağı atıyorlar Karpuzun üstünü. Karpuzun üstüne. Eğer İkinci... sağ çıkarsam zaten yiğitimdir. Karpuz zaten sah çıkmazsam hiç iyi olmamıştır. İnsan kafasını sembolize eder karpuzda Kiraz Karpuz. peki? kirazda Kiraz yani hep insanı şey yani hep meyveleri bir şeye benzetiyoruz. Ben konserde yani. kiraz küpelerle çıkıyorum. Aman dur. <gülüyor> Aman ege. Çılgın seni. Orada seyirci. Evet, Soruyorum. evet. Hazır mısınız? Evet. Ortamı gözünüzde canlandırdınız değil mi? Ortamı zaten daha iyi canlandıran bir şey yok şu anda. Manyak gibi bir yer olmuş iki beldede. Senin... Ruh hastası valla kapatın gidin ben söyleyeyim sana ya. Sizi izleyen seyirciler. Evet. Sahneye çıkmaya çalışsa ve bazıları çıksa. Evet. Hı hı. Rahatsız olur musunuz bundan? Rahatsız olmam. keyif alırım. Hayır ciddi. Yani böyle... Ya bir dakika tam Öp. şarkının ortasında ne çıkıyor ya. öpme sırasına girme gibi bir şey mi öpüyorlar ondan sonra işte ayaklarına Aa. kapanıyorlar mesela senin böyle bir sahnenin sağından soluna taciz var mı? bir metrelik bir sahne düşün koca <gülüyor> o belde için ko kocaman sahne okuyun şimdi İbrahim yani, Tatlıses'in 4 metrelik de... bir sahne düşün oradan oraya koşturma şeyin var senin planın var kafada tam şey yaparken böyle 3-5 kişi çıktı saniye ama seni severler Sağ olsunlar. Sarılıyorlar Sağ ayaklarına olsunlar. Ben kapanıyorlar. Ben de onların sevgisiyle zaten. Bütün şeyin biter mi? Yani Neyim İbrahim Tatlıses'in eskiden konserlerinde bir tane kadın çıkar diye böyle. Dans ederdi. Dans ederdi. Hadi, hadi kız oyna diye. Ha, yok, yok yok. ya böyle serbest kadın siyirciler arasında. Oynayan kadın. Ha göbek atan. Öyle Harcadır. bir şeyse e, ona izin veririm. Serbest değil sana geliyorlar. Bana geliyor. Tamam Bir canım. kere o sahneye fırlayanların büyük bir kısmı sahneye fırlayabilecek miyim acaba diye kafada sırf onu kuruyorlar. Sahneye çıkınca da ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bir amaç uğruna, yani Esas amaç sahneye çıkmak. Sahneye çıktıklarında böyle bir şaşkın şaşkın duruyorlar. Eğer mesela bana sarılmak, öpmek için çıkıyorlarsa ee, onlara da böyle şey yaparım. Güvenlik var mı? Güvenlik var ama geçmişler güvenlik. O zaman ben tamam. şey diye bağırıyorum. Güvenlik! Güvenlik! Seküri. var mı yani? Güvenlik zaten İmmak Dayı'nın ve e, oradaki beldenin şeyleri. Bütün güvenliği İmmak Dayı yapıyor. Gençleri yani. Seküri'sini. Ben Onun sarılırım yerleri. bir de önceden şeyi ayarlarım seyirciler arasında bir kadın bayılmasını bir dakika falan bir dakika açılın oradan bir dakika bir dakika orada birisi fenalaştı diye dokunup onu ayıltırım dokunup ayıltırsın dokunarak bir dakika ayıltırsın sanki bu hiç görülmemiş bir şeymiş gibi daha <gülüyor> bilmiyorsunuz ülkemizde hayır da görülmüş de onu Bütün sen yapabilir misin ya parasını verirsen kadına yaparsın diye düşünüyorum ben biraz da fazla verirsin birden ayılır Yavaş değil yani, hop abi, diye ya. ayılır yani. Ayırısı o zaman Faiz sen ya. de şey yap sahneden şey diye şarkıyı kes orada bir koridor açalım falan <gülüyor> filan yap. <gülüyor> tamam madem, abi Madem ya. dokunmayı bu adam o belde de yapacak, sen de orada koridor açtır Hiç ambulans, ambulans yani. getir ambulans ambulans diye bağır. Şarkıya bir 30 saniye ara ver sonra tekrar kaldığın yerden devam et. Nasıl? <gülüyor> evet çok güzel susur bir de iyi müziyenin olursa zaten şey yaparsın yani. Birazı burdan dıran dır, dır, diye girerler tekrar. Karpuzu vurulacak. Ben o, o, karpuzu attım kuyuya. Beldelerini şaşırdım. Karpuzu saldım kuyuya pardon. Çok teşekkür <gülüyor> ederim. Bu <gülüyor> verdiğiniz cevapların hepsi sizin ne kadar e, sanata ne değer veren. Sanata değer veren iki bu sanatçı. Ne nereden çık... geldik ya bu iki manyak belde niye böyle yaratıldı? Bu adam kuyudan geldi. <gülüyor> onu biliyorum. <gülüyor> Oraya nasıl girdi onu anladım. Hayır o, bu konuya nereden geldik? Hmm. Kimin konseri vardı? Hmm. <gülüyor> Onu düşünmek için. Onu biraz düşüneyim ben sana yani. cevap vereyim. Modern 2. Modern, Modern, Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sana severler Çok heyecanlıyız çünkü yeni yayın döneminin ilk telefonunu alacağız. Acaba dedik... <gülüyor> <gülüyor> o sırada yayını kesip alsamadık ilk gelen telefonları. Yani çünkü... İlk telefonlar ya bunlar İlk böyle şeyler. özeldir tabii ki. Şimdi beyefendi aradı ona dedik hani sonra alacağız dedik acaba bozuldu mu çünkü öyle bir şey de olabilir. Verilmiş da olabilir. Tekrar arar diye düşünüyoruz ve istersen. Belki numarası tekrar var. aramazsa zaten hiç bizim, bizim olmamıştır. olmamıştır. E, Duygu anlamış. Bir ki, sorumuzu hatırlatalım yeni yayın döneminde ne seyredeceğiz televizyonlarda? İlla dizi olmasına da gerek yok. Mesela galiba şu anda benim kuaförüm bir kendilerine kendine ya. bağladı. Ne, ne izliyor? Benim kuaförüm. Ben anlamadım benim kuaförüm. Saç yapımı. Televizyondan haberin yok galiba. Ya hiç işte bilmiyorum benim ya. kuaförüm diye yeni program var. Ha, şu saç yapan şey ama. orada ha, şey ha, yapmadım ha. Kuaförden herhalde <gülüyor> ipucunu yakaladım. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ee, ben Erdem. Erdem Bey hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz şu anda? Ee, hoş buldum. Şu an e, işteyim. Birazdan okula gideceğim. Hem Erdem, çalışıyorsunuz yani. hem okuyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet ikisini bir arada yürütmeye Erdem çalışıyorum. Bey so denebilir. soyadınız neydi? Yılmaz. Erdem. Erdem Yılmaz bu. Bizim ıı, için çok özelsiniz bu yayın döneminin ilk telefonu sizi oldunuz. Hayırlı uğurlu çok olsun. teşekkür ederim. Bundan sonra istediğiniz zaman aranır istediğiniz zaman bağlanabilirsiniz. Öyle bir ya, şey bu kazandınız. bana tanıdığınız için e, gerçekten çok teşekkür ediyorum Ve aynı ediyorum. zamanda ödemeli hakkı e, ödemeli arama hakkınız da var. Yani e, aradığım kadar ödüyorum, yine e, ödediğim kadar aranıyorum herhalde. Bravo, çok tebrik ederim. Yani <gülüyor> böyle bir sistem yoktu sizin açıklamanızda, sisteme de kavuşmuş oldu. Hele aradığı. Ben de şimdi karar verdim buna zaten. Yani ben... insan aradığı kadar ödenmesi kadar güzel bir şey yok. Yani, yani ne yaptı adam aslında? Basit bir şey yaptı. Kombi mantığını telefona Telefonu uyarmış oldu. Erdem Bey, ne izliyorsunuz televizyonu bu aralar? Ee, televizyonda izlemiyorum ama House of Cards e, Yabancı bir dizi olan House of Cards Hı -hı. E, Onu izliyorum Başladı mı onun yeni sezonu? Ee, yeni sezonu başlamadı ama 3. sezonu başlayacak O zaten böyle bir anda tüm bölümleri yayınlanıyor Netflix'ten Ha evet yayınlandıysa... doğru doğru Ne zaman bekleyelim onu? Ee, birkaç ay var ama Zaten ilk iki sezonunu izlemediyseniz izleyerek başlayabilirsiniz i̇lk ona İlk iki sezon hazır i̇lk şu anda değil hazır. mi? Peki Erdem Bey Neyse, mevzu nedir? Birazcık <gülüyor> kabaca biraz Aa, Bilmiyor musunuz mevzu Mevzu, mevzu politiki Politik de yani bir, mevzu... biraz da erotik gibi. Yani erotik mi politik mi Erdem Bey? İlk sezonu erotik ve politik. ikinci sezonu direkt politik. Üçüncü yani... sezona o zaman direkt erotikle başlıyor olması lazım benim hesaplamalarıma göre. Yani biraz öyle. Siz hangi bir sezonu tercih edersiniz? Erotik Bir mi? sezon ee... olsanız. Bir, bir sezon yani... olsanız politik mi ee... erotik mi? Yani ıssız bir adaya düşsem yanıma alacağım sezon, ikinci sezon olurdu muhtemelen. İkinci sezon. Adam politik çıktı. Politik çıktı. <gülüyor> Peki Erdem Bey çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz Erdem Bey, hoş geldiniz. Te Rükselerim, iyi yayınlar. Çok çok sağ olun, efendim. hoşça kalın. Ay Benim... şey soracaktık, hiç bizi özlediniz mi diye soracaktık, onu sormayı unuttum, onu açar mısın? Benim adım Gültepe, insanın ruhunu daraltan cinsten seviyoruz öyle dizileri Benim demiş. Benim adım Gültepe! Hımm oh. hmm. dinleyicimiz demiş, hımm dinleyicimiz. Ondan sonra Duygu demiş ki nine nine, Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine. istiyorum, çok seviyorum demiş. Geçen sene başlayan bir dizi. Ee, Hikmet Bey demiş ki arka sokaklar gene alır götürür. Fiks. <gülüyor> <gülüyor> o fiks zaten. Günaydın efendim. Merhaba, günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ey Yazban. Ya hoş geldiniz. Bu ben yayın var, döneminde bizi arayan olun. ikinci dinleyicimiz olarak e, şey hissediyor olabilirsiniz. Hiçbir özelliğim yok falan diye düşünüyorum Ama öyle, öyle düşünmeyin. Ama i̇lk ikincisiniz. Yani ilk ikincisiniz olduğunuz ilk için ikinci kişisiniz. Bir de ikilerdir, özeldir. Yani bizim için öyle ayrı bir yeriniz var. Yağız Bey sorduğunuz ne? Eee ana sınıfı. Ana sınıfı mı? Ana sınıfı. Ana sınıfı. Peki Yağız Bey ne izliyorsunuz? Yani benim söyleyeceğim dizi aslında daha önce yani yeni başlayan değil ama bir fenomen olduğu için ben yayına bağlım söylemek istedim. Hı hı, i̇yi yaptınız. Ee, Sherlock bence gayet iyi bir dizi. Sherlock evet hakikaten de. Beğendiniz hı. mi yeni Sherlock'u? Ee, Gerçi yeni... bayağı oldu da. Evet yani şimdi son olan tabii Benedict, Benedict Bey. Bey evet. evet. Gayet herhalde kasıp kavuruyor ortalığı. Benedikt Bey ne? Öyle mi Dizide de Sherlock değil Benedikt Bey, Ad Bey? Adnan Bey, Bey gibi <gülüyor> mi yani? <gülüyor> <gülüyor> Tabii kendisinde e, gizli ortamlarda söylerken ismini ithaf ediyoruz. Bizim, bizim evde bir bizim da. evde bir kasıp kavurma durumu oldu. Yani bir huzursuzluk var bizim evde Benedikt Bey'den kaynaklı. Hayırlısı ee, diyoruz. Ben gene bir fix bir soru sormak istiyorum. Ee, mevzu ne genel olarak <gülüyor> Sherlock dizisinde? <gülüyor> yani politik mi, erotik mi? Çünkü biliyorsunuz evet. ben dizi sınıflandırması yapıyorum şu anda. Ee, Siyasi diyorsunuz. Yani orijinal e, orijinal şey yok onun. evet, çayların e, yeniden kurgulanmasıyla. Yaz hazırlanan Bey, dizi. Biz <gülüyor> de <gülüyor> Ege ile beraber hayire e bakıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden ben, ben buna politik yazıyorum o zaman. Bakıyoruz zaten. Vallahi ya, politik, politik değil yazıyor. aslında. Polisiye bence biraz daha. Doğru, politik ben ben de öyle bir şey. Yazıyoruz. Politik polisiye. Yepyeni <gülüyor> bir tarzımız var. Politik polisiye. <gülüyor> Peki Yaz Bey çok teşekkür ediyoruz efendim. Onda Peki. da şimdi 6 bölüm var değil mi? Galiba 2 sezon? E, yani aslında şey normalde 3 sezon. 90 dakikalık bölümler halinde geliyor ama BBC yani yeni sezonda 3 artı 1 kuralın 3 artı 1 de. tabii. Evet. Artı bir şey çıktı. izni çıktı. Bir yabancı oynatma şansı var dışında. Sherlock'cu musunuz? Evet. Yoksa şeyci misiniz? Watson'cu mu? Watson'cu musunuz? Ee, yani aslında ben biraz daha ikisinin ortasında bir yerdeyim galiba. Çım yani oluyor Ma Martin Freeman pek çok yerde işi götüren asıl karakter aslında. Ama tabii evet. Watson. Burada Sherlock'da ikinci oyuncu ama Fargo'da yine birinci gidiyor. Bence ikisinin ortasındayım yani ne acıyım ne acıyım. Işte. Peki yani Kolay siyasete gelsin. çok bulaşmamaya işimi gücümü güzel yapmaya çalışıyorum diyorsunuz Yaz Bey. Evet. Çok evet. teşekkür ederim görüşmek <gülüyor> üzere. İyi yayınlar. Yaz Bey yo... ah gitti soracaktım. Ne Git soracaktım? İlk üçüncü telefonumuzu sorarsın. Ezgi Hanım demiş ki The Big Bang Theory forever demiş. Dizi İngilizce olduğu için e, Ezgi yorumu da yorumun İngilizce olmuş. İngilizce olmuş. Bizim yorumlarımız da İngilizce olacaktı. Ben mesela şey diye soracağım Is it politic or erotic? Onu ama herkes İngilizce bilmek zorunda değil. <gülüyor> değil. Tabii ki. Şüphesiz ki bilmek zorunda Dilemayın, değil. Dilemayın. Ha. Dilema Hanım. Yerlilerde kardeş payı. Yabancıda The Good Wife. Kardeş payı yani komedinin Zaten... içinde gizli bir hüzün varmış. Benim geçen gün bir arkadaşımın gözlerini doldurmuş yani. Öyle bir dizimi, Sherlock var mı? Yok, o biz genelde eee Sherlock, şey, Sherlock izliyoruz. Günaydın efendim. Günaydın merhaba. Merhaba, merhaba. kimle görüşüyoruz efendim? Arzu benim ismim. Merhaba. Aa, merhaba Arzu Hanım. neredesiniz şu anda? E ben şimdi Ott'ye girdim hatta bir toplantıya katılacağım şu da. Ott'ye gir. Ne Mesela... toplantısıymış bu sabah sabah? Söylemeyeyim şimdi şey olmasın. Bir toplantı. Değil. Reklam olmasın diyorsunuz. Arzu Biliyor Hanım olun. soyadınızı alabilir miyiz? Soyadın mı? Birinci oğlu. Birinci oğlu. Hmm. Artık oldun reklam zaten. <gülüyor> Bizim kalbimizde hep birincisiniz, hiç merak etmeyin. Toplantıza et. açılır mı yüzden... diye bir şey yapıyorsunuz konu? Arzu Hanım siz de sabah gelirken yayına bağlandınız. O o, olabilir, evet yani. <gülüyor> olabilir. Peki Arzu Hanım toplantıda e, gündemi siz mi belirleyeceksiniz? Yoksa birilerinin açıklamalarını dinlemek için belirleyeceksiniz? Yok yok, ben dinleyici olarak katılıyorum. Kritik dinleyici bir toplantı yani. mı peki böyle size heyecanlandıran bir şey? Dizi, dizi, dizileri söyleyebilir miyim? E ama dizileri şimdi böyle daha. bir toplantıyı gizemli bir havaya bürüdünüz. Ondan sonra dinleyici. soru işaret... Peki toplantı yok, yok. politik mi, erotik mi? <gülüyor> ne bileyim başka yok. bir şey gelmiyor aklıma çocuklar ne sorayım? Hayır hayır bir şey söyleyeceğim sadece benim oğlum çok komik bir şey söyledi bana göre komikti yani. Bu Türkçe diziler işte Türk dizileri e, fragmanları gösteriyor olup A ne dedi bu nasıl iş dedi benim adım Gültepe bana artık Hizan de filan gibi saçma sapan şeyler var dedi. Bu ikisinin de isimleri öyle ya. Doğru dizileri. doğru. Var. Diziler birbiriyle konuşuyormuş gibi bir şey oldu. Aynen laf, öyle. Laf, laf diziler falan da oldu. Siz ne şey yapıyorsunuz izliyorsunuz bu aralar? Ben bu arada şeyi seviyorum Fargo'yu seviyorum bir de Homeland'i çok sevmiştim. Homeland'in yeni sezonu bu arada başlayacak Türkiye'de. yakında. Hatta İstanbul'da geçecek galiba. Ha, evet Türkiye'de çekilecek gibi bir şeyler vardı. Peki çok teşekkür ederiz efendim. İyi toplantılar size. Başarılar Başak diliyoruz toplantıda. De, Artık toplantının üstüne neyse yine de başarılar yani. <gülüyor> Farz soracağım bir şey var mıydı? Aman be. Ya ama yani abi hep kafayı şeye yapıyorsun. Sohbete dalıyorsun. Esas sorman gereken unutuyorsun. Ortak cevaplar var. Böyle olunca çok Ben şey de bir şey sezdim. Herkes bir klas diziler, bir evet, şeyler, bir şekil şekil diziler. Yok Fargo'suydu, yok House of Cards'tı, yok falan Böyle falan. sezon geçmez yani bu diziler çünkü e-klas, yabancı diziler klas. Ya, yani yerli diziler bak mesela Gül Hanım'da demiş, Ozan Bey de demiş farklı farklı zamanlar. Ne, ne demiş Perran Kutman'ın e, bu hafta başlayan dizisi yine ailesini dramdan yıkılmadan çıkarabilecek miydi? Ah ne riman, ah, alır nereman. yürür demişler ikisi de. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ahmet ben. Ahmet Bey buyurun efendim hemen alalım cevabınızı. Eee öncelikle sizleri çok özledik. Size sormayı unutmadım. yani abi, abi. Hak eden, ne kadar zarifsiniz ya. Vallahi abi. vallahi şu anda var ya belki bizi arayan ilk dinleyicimiz değilsiniz ama kalbimizde taht kuran İlk din yani yeni yılın ya da bugün itibariyle kalbimizde taht kuran ilk dinleyici sizsiniz. Ben de nasıl mahcup oldum çünkü Ahmet Bey'in altından bip bip sesi geliyor ya. Evet. Hemen cevabını alıp uğurlayalım derken böyle bir jest yaptı. yaptı bitti gitti benim olduk bittik yani. Ahmet Bey soyadınızı da alıp çünkü ben dövme yaptıracağım da soyadınızla beraber Ahmet diye olunca çünkü bütün Ahmetler üstüne alınır. Efendim benim soyadım Karaca. Yani Karaca Ahmet diye hatırlayabilirsiniz. Aa, <gülüyor> Siz var ya şu anda... Ben şu anda bütün... Fahir'in dövmesi biraz daha kolaylaştı. çünkü <gülüyor> daha, bir, daha da büyüdü. Bir heyecanla şey dedi. <gülüyor> ahmet, dövme ahmet. yaptıralım. Programdan sonra ya ben nasıl yaptıracağım falan diyordu. Ama Karaca Ahmet olunca Sidersen güzel olur. Karaca Ahmet olarak yaptı Fahir. <gülüyor> Bence de unutulmaz olur. <gülüyor> Ama zaten Ahmet Karacı da unutulmaz değil mi Ahmet Bey? <gülüyor> ahmet Bey bu espriyi ilk kim yaptı size? Aileden mi başladı? Okulda mı başladılar? Yok ilk ben yaptım galiba kendi kendime Kendi yani kendinize yaptınız ve ya Zaten 5 yaşında çocuklar Paracı Ahmet diye eski mi yapar ya? <gülüyor> Peki ne seyrediyorsunuz Ahmet Bey e, Vallahi seyrettiğimden değil ama Açıkçası hani gördüğüm e, Bir iki ilgi çekici dizi var Bir tanesi Hit the Floor diye bir dizi başlamış e, Bilmiyorum hiç dikkatinizi çektim <gülüyor> mi? Flow, Akış anlamında flow mu Floor, floor. floor. Ha, tamam. Hit the Floor Böyle hani basketbol maçlarını hmm. sadece aralardaki işte o pompom pom kızları izlemek için izleyen vatandaşlarımızın çok ilgisini çekebilir. Hmm. Erotikiyorsunuz yani? <gülüyor> Oldukça galiba. Hı hı. <gülüyor> Öyle bir dizi var. O ilgi çekici olabilir diye düşünüyorum. Bizde anladığım tabii... kadarıyla sadece ilgi çekici sahnelerini Youtube'dan sürdüm. <gülüyor> Onları hızlı <gülüyor> sonra kapabilirsiniz <kapanmışsınız gülüyor> yani. Tabii, tabii Yani Youtube'dan süzüyoruz. Onları o, o şekilde izliyoruz. O da iyi oluyor. Bir de tabii e, yani biraz Statikoy'u sevenler için e, yani 679. sezonuyla Doktor Hu var. O da devam ediyor. <gülüyor> o da devam ediyor. O da hakikaten e, 679 <gülüyor> oldu mu ya? <gülüyor> oldu abi. Bu kadar oldu mu? <gülüyor> o kadar oldu. 675'te bırakmıştım ben en son ya. Yani. <gülüyor> Yani, Ahmet Bey çok, <gülüyor> teşekkür, çok ederim. teşekkür ederim. Çok teşekkür efendim. Görüşmek Allah üzere. Sağ evet ben teşekkür ederim efendim. Sağ olun efendim. Bahar Hocamız demiş ki Intreatment şahane. Intreatment. Ondan Intreatment sonra... asam yöresel yemek gibi. Intreatment yaptırdım size. <gülüyor> Intreatment. <gülüyor> Korsunofin intirip intirip hep yabancılar geliyor hep öyle. yabancılar herkes bir klas ya benim adamım o zaman biz de kendimizi bir çeki düzen verelim yani bütün Halbuki dinleyicilerimizin dizilere. seyrettiği dizilere bak dinlediği radyo <gülüyor> programına bak <gülüyor> bütün farkına varacaklar yani nörojeneris kardeşim biz izliyoruz orada ne güzel diziler izliyoruz dinlediğimiz programı bak diyecek e, onlar kalacağız nalet getireceklerse dinleyicimiz bize. kalmayacak demiş ki hiç izlemedim ama Şevkat Tepe tek geçerim demiş <gülüyor> Şevkat Tepe ee STV'de yayınlanıyor. STV'de Cevkat Tepe. Evet. Bütün olayların perde arkasını gösteren dizilerden. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Duygu ben Duygu Hanım hoş geldiniz. Hayır, biz sizi çok özledik. Ay biz de sizi çok özledik <gülüyor> Duygu Hanım. Çünkü bizi bu sezon gerçi söylendi daha önce ama, ama söyleyen ilk hanımefendi ama, siz olduğunuz ama için. O sırada ben bağlanmıştım yine benden önce ben, ben. sizi en birinci yapıyorum Duygu Hanım. Soyadınızı da alayım da belki dövme yaptırırız. Yiğit. Yiğit evet. Hadi bakalım Duygu Hanım iziniz. Bir ihtimal dövme yaptıracak <gülüyor> Bir ihtimal bir dövme. Belki bir geçici dövme. Yani söz vermiyorum ama olabilir. <gülüyor> o, da olur, o da olur. O da olur. Peki Duygu Hanım ne evet. izliyorsunuz? Ben ulan İstanbul izliyorum. Öyle e, yabancı klas dizileri izlemiyorum ya. Onlar zaten internetten izleniyor daha çok bildikleri. Ulan İstanbul'da da bir izliyorum. uyarlama mıydı? Uyanlama olduğu söyleniyor ama çok dizi. da aynısı gibi değilmiş galiba. Neyin ben uyarlaması de... neyin aynısı Le gibi değil? Le leverage. Le Leverage'miş diyorlar ama çok da aynısı değil diyorlar. Ben biraz. Ben izlemedim. Komik sim, de bir dinliyorum. dizi galiba olan İstanbul. Ben bir bölümün <gülüyor> yani, yarısını evet, sürekli soru sorarak yanımdakine o, bilen bir arkadaşımdı. Sürekli soru sorarak izledim. Komik, komik de bir dizi. Karakterler çok iyi. Oyunculuklar gerçekten iyi. Yalnız çok Uğur Polak iyi, biraz zayıflamış gibi geldi bana Duygu Hanım. Ne diyorsun? <gülüyor> Yakında görünmeyecek televizyon. <gülüyor> evet çok zayıflamış değil mi? <gülüyor> evet evet. Ama i̇nşallah yani... sağlık, sağlık saati yerindedir Duygu Hanım. Ulan ee, İstanbul hissettim. kaç bölüm oldu tahminim? Kaç Aa, bölüm mi? oldu? 10-15 ee, falan mı acaba bilmem. 10-15 oldu mu? Bilmiyorum. Şimdi başlasak... Olabilirim şu an. Şimdi başlasak ee, çok şey kaçırmış olur muyuz? Yok <gülüyor> Yo, çok Ortadan çünkü dalabilir çünkü miyiz? Hani böyle e, belli bir konu var. E, her bölümde bir aksiyon var işte ortada... E, oyunculuklar, komedi, bazı göndermeler vesaire. Onları eğlendiriyor yani. Güzel bize edilir. de bir eğlence oluyor diyorsunuz. Çok sağ olun efendim. Evet. Görüşmek üzere. Sağ olun Uzu Hoşçakalın. İyi günler. Ondan sonra başka şöyle bakıyorum. E, true Detective demiş. True Detective. Bey. Ondan sonra ne bu? E, Colin Farrell, Vince Vaughn ikilisiyle ilk sezonun altında kalsa da yine beklenir demiş ilk sezonun altında. Ha dedektif şimdi şey yaptı da. Ne yaptı? Başka şeyle bir daha başlayacak. Kadroyla. Onur Bey demiş leverage mahallenin muhtarları kırması ulan İstanbul var demiş. favorim odur. Temizle yani getirmiş. bizim insanımızın samimiyeti de bir kez daha ortaya çıkıyor. Mesela CSI Miami ulan Hı -hı. İstanbul. Ne kadar güzel. CSI ne kadar soğuk <gülüyor> ne kadar mesafeli bir kelimeyken ulan İstanbul Hakikaten hepimizin günlük hayatta söylediği bir şey. <gülüyor> efendim. Merhaba. Kimle görüşüyorsun efendim? Oya. Oya Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Söylediğinizi hani da alalım. Oldu? Belki payı sırtında yer vardır dövme için. Ee, türek. Türek. Türek. türek. Evet. Üyle değil türek. mi Oya Hanım? öyle. Ne Ama yanlış olmasın. Evet çünkü dövmede bir daha sildirme işiyle uğraştırmayın bana. Siz göstereyim evet. olmuş mu ayağım diye. Yalnız türek değil türek olacaktı diye. Bizde ekstra iş çıkacaktı. Ne demek türek? Tilki evet. demek galiba. Aa, yani aa. Kocam Kocanın soyadı bilmiyorum. Ay alırken, evlenirken bir ara bir onu da konuşsaydınız ya. Ben kocanızın adını da alayım da onunkini de dövme yaptım çünkü şey olur, sıkıntı olur. <gülüyor> Türduk evet, bence de Aydın. Aydın, Aydın Türek. Aydın Oya evet. Türek. İstersen şeyleri de al. Hayır. Ee, Bak, Oyan, oyanımın kütüğü nereden <gülüyor> nereye taşınmış? Çünkü lazım olur. Bu nüfus <gülüyor> örneğine ne zaman ulaşabileceksin? Ne seviyorsunuz Oya'nı? Bir de Aydın Bey'le beraber mi seyrediyorsunuz? Önemli olan o. Ya onu çok istiyoruz ama e, o izlemiyor yani açıkça öyle söyleyeyim izlemiyor. Bir tepki ee, olarak mı izlemiyor yoksa adam ceyiz o kadar meşgul ki vakit olmuyor mu? Yok, adam çok tembel yani o yüzden izlemiyor. Yani bir şey bahsedeyim hiç insan kocasına tembel der mi? Zeki <gülüyor> yani, evet, de... ama çalışmıyor falan demeniz lazım. Çalışkanlığın <gülüyor> yok, da televizyon seyretmek olduğu bir <gülüyor> tarz bu adam. O kadar tembel yani. Ne öyle yapıyor? Şey. Bilgisayarı mı açıyor siz diziyi açtığınızda? Yok şey League TV falan öyle şeyleriz. Ben futbol seviyorum ben futbol seviyorum. O da daha şarkı. yorucu. E daha yani yorucu. Işte ya bilmiyorum o öyle kapıyı oynanmış. Şey, hani derler ya çok klasik ama National Geographic izliyor. İşte Discovery şey belgesel izliyor ve e, League TV izliyor. İnsan kolay kolay yani aydın yani. türek olmuyor ama hanımefendi daha işte böyle şeyler. Ya, <gülüyor> Çok soyanıyla söylemeseydik Neyse evet, ama çok akıllı bir insandır Çok iyi bir insandır Kalbi çok iyidir Siz çok güzel tamam. toparlıyorsunuz çok... Bravo, Vallahi, iyi bravo. <gülüyor> Vallahi mutluluklar diliyoruz Bıraktık dizi konusunu falan Oya Hanım, mutluluklar diliyoruz size Aydın çok Bey ile şey beraber çok Yani çok şöyle der misiniz Oyanım Bir daha dünyaya gelsem Yine Aydın'la evlenirim der misiniz <gülüyor> Bence Biz cevabı diye. aldık Biz cevabı aldık <gülüyor> Peki Oyanım ne izliyorsunuz Anlaşılmadın mı? Anlaşılmadın mı? Anarşinin çocukluğu. Ha, anarşi, evet. Siz evet. de gene klas evet, bir şey evet. izliyorsunuz peki. O, o da yani. uzun zamandır devam eden bir dizi değil mi? Evet 7. sezon başladı. Ay maşallah. Ben hep duydum o diziyi evet. de ne yapıyorlar ne ediyorlar hiç bilmiyorum. Ne oluyor orada? Ya şimdi motosiklet kulübü bunlar. Hı -hı. Ee, i̇şte silah kaçakçılığı yapıyorlar. İşte kadınlar. Erotik yani. İşte, işte, <gülüyor> evet. <gülüyor> hayır, hayır yani çok aslında erotik yok. Hayır yok. E kadın, yok dediniz, yani. kadın dediniz, silah kaçakçılığı dediniz, motor kulübü dediniz. Yani Sonuçta her şeyde bir kadın var yani. yani. Hayır motor, motor kulübü de var. dediniz Motor ama. kulübü dediniz ama yani. Silah kaçakçılığı ya. dediniz. Ya şimdi bunlar mesela çok başarılı bir şey yapıyor. Sonra parti yapıyorlar böyle deli gibi. Orada arada o biraz erotik. Bizim var yani. O Kaçılmaz mı? <gülüyor> B <gülüyor> peki <gülüyor> efendim, Motosiklet Çetesi filmi diye, Ödizisi diye o zaman kaydettim. Gerçekten yani tavsiye ediyorum. Bu tamam, çeteli yani. adamı Sanso yani. Fenar ki. Yani bir Breaking Bad biridir benim için, bu da 2'dir yani. Oo, o kadar, kadar iyiydi ya. Bayağı iyiydi. <gülüyor> hakikaten güzel. Peki, yani. peki efendim. Çok teşekkürler. O <gülüyor> <Ayandım>. görüşmek üzere. <gülüyor> okay, görüşürüz. Bye. Okay, görüşürüz. Bye bye. Good sabahlar. Good sabahlar. Sabahlar. Radyo Tuesday Smaller Sabahlar devam ediyor. Sevgili sanat severler 9:53 oldu saatimiz ve televizyonda bu yeni dönemde ne seyredici is konusunda sohbetimize devam ediyoruz. Kardeş Twitter'dan gelen cevaplar. Kardeş, <gülüyor> Twitter'dan gelen cevaplarda kardeş payı ve Ahni Riman bu sene önde. Ee, Sibenon da Riman demiş. Emrah Bey kardeş payını tek geçirim demiş. Efsanevi Türk komedisi demiş. Sonra... Ferhan Kutman da hep şeylerle oynuyor ya isimlerle Perihan abla ondan şey, sonra Şehnaz Tango Şehnaz biz çok severdik öğrenci evinde. Bir de onun bir... sakallı sakallı adamlar oturup orada bir tane sorudan bir tane enteresan adam girmiş diye dizi. He. Tamam tamam hatırladım. Böyle seyrede vay vay vay vay falan diyor. E, şey vardı bir tane de yurt müdüresiydi. Ama onun e, ismi okul, yoktu. Okul dizisiydi o. Okul dizisi adı yoktu yani. Ya yani kendi adını vermemişlerdi. Ha bak Homlet'te e, Tarkan Bey söylemiş. Homlet Türkiye'de olsa iyiydi ama son anda Pakistan'a çevirmişler. Hadi canım. Hmm. İstanbul ofisinde çıkmıştı tayini. Sonradan Pakistan'a döndermişler ya acil bir görevle Pakistan'da sana ihtiyacımız var diyerek oraya döndermişler. Demek ki kere paralel çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Doğa Aytun'a <ait gülüyor> demiş ki komikli şaşırtlanır Louis. Başka hiçbirine benzemeyen televizyonda hiç rastlanmayan konuları evet. ele alan dizi hastası demiş. Tavsiye Bakalım ediyoruz. ne var şimdi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Merve ben. Merve, Merve İlter. Hanım. Merve İlter. Neredesiniz şu anda Merve Hanım? Okuldayım. Ders başlayacak. Ne dersler? Pazartesiden beri size ulaşmaya çalışıyorum. Daha yeni bağlanabildim. Pazartesiden bir iki mücadeleniz nihayet çarşamba günü sonuç verdi. Tebrik <gülüyor> ediyoruz. Yılmadan, usanmadan. Hiç bizi özlediniz mi Merve Hanım biz yokken? Çok özledim. Bütün yazımı zaten podcastlerimizi dinleyerek geçti. Ben bunu da söylemek için hani ilk söyleyen ben adım diye aramıştım bunu ama. Bunu ilk söylediğiniz için Merve Hanım sizin de birer dövmenizi yapacağız. <gülüyor> Çok teşekkür ediyoruz <gülüyor> Çok vallahi. teşekkür ederim. Peki ne? Merve Hanım ne izliyorsunuz? Podkastan kalan zamanı. Hadi şöyle söyleyeyim gençler ne izliyor? Ee, ben e, yeni dizi olarak değil de Leyla ile Mecnun'u bayağı özlüyorum. Hani bit, bit final yaptı bilmiyorum biliyormuşsunuz ama. Evet ben çok yakından takip ediyorum yani. Evet çok güzel diziydi hakikaten. Yenilerden izlediğiniz bir şey yok mu Merve Hanım? <gülüyor> Yenilerden derslerden vakit bulamıyoruz falan değil. Öyle eğer bulamıyorum aslında evet öyle oluyor ama Hani böyle ödev yapmayıp dizilemeye sevdiğim zamanlarda Kara Para aşk belki. Kara Para İzliyorum. aşk mı? Hmm. Kara Para aşk güzel, ismi de güzelmiş. Bu benim aşkım dağlar be sen dizisine benziyor ismi olarak bir kere tam bana göre. <gülüyor> kara Para aşk şey miydi? Şu ıı, aşiret var bir tane oğlu yok, yurt dışına yok. gidiyor, o, o iş buluyor falan. O değildi, değil mi? Aa, yok yok bu Tuba Büyüküstü'nün oynadığı dizi. Hmm. Orada ne var? Orada e, dizinin başında Kızın babası öldürülüyor Bir tane ee, de polisin nişanlısı öldürülüyor aynı zamanda hı. Onlar işte bu cinayeti Çözmeye çalışıyorlar falan Falanlar filanlar yani. Aralarında aşk doğdu mu? <gülüyor> <gülüyor> Aynen doğdu, doğdu Evet ya. ama biraz imkansıza doğru gidiyor Şu an yani Allah kolaylık versin çok teşekkür ediyoruz <gülüyor> Görüşmek üzere Bir şey daha söyleyebilir miyim? Söyleyeyim Merve Şimdi bu senenin modası şeymiş Doğum günlerini erken kutlamak Biraz sponsor veriyormuş gibi Hı. olacağım ama evet. Fahir Beyciğim, doğum gününüz Şimdi ben kutlu olsun Aa, Çok teşekkür ediyorum Aa, Çok vallahi. Sahip, vallahi, e, O vallahi. zaman şimdi doğum günleri erken kutlanıyorsa Fahir'in doğum gününden hemen önce diye Biz iki ay önceden mi evet. konuşmaya başladık Yok bir gün öncesinde kutlamak aslında Bahsettiğim Merve Hanım'ın Evet evet öyle. Ee, anladım. Çok teşekkür ediyorum Merve Hanım. Çok, çok güzel. Çok sağ olun efendim. <gülüyor> çok güzel. Rica ederim. Size de hoşça iyi dersler. Yayınlar. Sağ, olun. sağ olun. Mahcup etti Merve Hanım beni. Vallahi mahcup etti. Billahi mahcup etti. Çok güzel. Erken bir... kutlama modası ne zaman başladı ya? Bu geçen sene olmuş. Bu sene başladı geçen hafta. Bizde Merve Hanım'ın doğum günü bütün partisini <gülüyor> Birinin doğum günü, doğum gününü de kutlayınca hamsı olur mu lan içeceğiz? Vallahi ben Ayy. herhalde ölüm diyecekler. Oy. Yok, yeni başladı zaten. Daha, da Daha galiba bu. <gülüyor> çok yaygınlaşmadı. Henüz 2-3 uygulaması var. Biz de Merve Sen örnek edin. oldun. Yani Merve hanımını, Yok, Merve sizin... Hanım'ın doğum günü de erken kutlandı da ondan. Merve Hanım'a birisi bir palavra atmış olmasın. Ne gibi? Merveciğim ben erkenden kutlayayım falan diye. İşte o palavra değil mi? Gerçek hayır gerçek. o yüzden. Anladım. Ee, Murat Gürdal Bey, erotik beklentileri olanlar. He. Aha yani Kimse o, Abi, o dinlesin. Kimse aramızda. Burada yani. 2-3 <gülüyor> kişi var. <Murat> Bey. Ben <gülüyor> kulaklığımı taktım şu anda müzik dinletiyor bana. <gülüyor> ben de şu anda duymuyorum ki sizi. Duymuyorum ki. Penny Dreadful'u takip etsin demiş. Affedersiniz. Penny Aa, ben, ben Penny Dreadful'un ilk bölümünü izledim de. Bir daha böyle kurtlar, işte vampirler, Frankenstein'ler hepsi sırayla aynı dizide. Karma artık şey ya anladım. Ee, Ök Kiraz demiş Bunlar ki dedi... çok bir şey de görünmedi burada Bu, Murat de onu da hatırlatayım yani ee, canavar anlamında. It Crowd eski bir dizi ama yeni izledim bir anda favorim oldu demiş. Biz de yeni izlemeye çok başladık. Güzel, çok güzel güzel It Günaydın efendim. Merhaba günaydın. Merhaba efendim kimle görüşüyoruz? Aa, merhaba ben Gülçin. Gülçin Hanım buyurun efendim alalım cevabınızı. Biz yeni bu ara Eşimle Fargo diye bir dizi izlemeye başladık Baya hoş bir dizi Sanırım ilk sezonu yayınlanmış bir dizi. Evet bayağı ilk sezonu Baya iyi baya baya iyi Bu yılın en çok konuşulan dizilerinden aslında evet. bir taraftan Ama bakıyoruz gene klas diziyle bitirdik Bugüne kadar kimse de şu dakikaya kadar şey demedi Gainson Trons diye bir şey denmemesi Yani yazık ettik o canım şeye Yani. Çok haksız. sağ olun efendim Görüşmek üzere Görüşmek üzere. Görüşürüz, görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Programın sonuna geldiğimiz Zilimiz için, geldik için geldik mi? Onun şanslı için. isimleri e, belirleme zamanı geldi ama şu da bir gerçek. Herkes Klas şeyler izliyor. Programımızın da o klassta olmasını beklerler yarın öbür gün. Ayağınızı alın. Yani şimdi şey deselerdi de biz çok rahat ederdik yani. O tarz benim tarzım mı öyle onları izliyoruz. İşte bu arka sokakları izliyor. Akşam arka sokaklar sabah modern sabahlar deselerdi de ne güzel yatardık yani ama şimdi bir şeyler yapmamız lazım. Bu sabah ben bunu öğrendim. Oktay sen ne öğrendin bu sabah? Bu sabah pek çok dizi öğrendim. Ee, o dizileri tek tek bakacağım. Bakacağız. Bakacağız. Şaşırtmaçlı dizilere bakacağım. Evet. Erotik, politik ve polisiye olmak üzere pek çok diziye bakacağım. Mükemmel